Bismillah velhamdülillah Vessalatu vesselamun ya Resulullah El dersur rabia aşar 14. ders Öğretmen ile öğrenciler arasında geçen bir diyalog Bundan önceki derste Cezmetmeyen şart edatı izayı göstermişti Burada da cezmeden şart edatlarından Ve cezmetmeyenlerden de devamını gösterecek bir kısmını El müderrisu Öğretmen. Ya Yâ Yasiru inneke gıpte usbu ayni kâmileyni. Ey Yasir muhakkak ki sen kâmil iki tam haftadır kayıpsın. İki haftadan beri kayıpsın. Gelmedin. İn tegıb da tufsal. Şayet bundan sonra kaybolursan, gelmemezlik yaparsan, tufsal. Yani hasbunallahu ve nikme ayrılacaksın bizim deyimizle kubraacaksın fe <gülüyor> innal laihate tenussu ala ennahu men yaghib akthara min usbuayni yut ve qayduhu çünkü kararname laiha kararname yönerge yönetmelik tenussu nasıl yapar belirler neyi ala <gülüyor> ennahu Men yakıp ekstramın usbu iki haftadan daha çok her kim gelmemezlik yaparsa yut ve kayduhu kaydı ta, silinir dürülür şeklindeki bir kaydeyi anlayışı belirler bu kararname. Bütün olarak söyleyecek olsak muhakkak ki veya çünkü de diyoruz çünkü kararname iki haftadan daha fazla kaybolan kimsenin kaydının silineceği üzere Nasıl yapar? Bunu kayda yapar. Bilirler. Yasır. Len eğibe badehada inşaallahu. İnşaallah bundan sonra asla kaybolmayacağım. Gelmemezlik yapmayacağım. Müderris. Kem merratin gulte hakeza. Nece defalar bana bu şekilde söyledin. Buradaki kem istifamı yekem değil. Haberi kemi Nice manasında, nice merratin nice kereler, nice defalar kulte söyledin, li, bunu, bir şey bana, haketa, bu şekilde söyledim. Yasir ma kuntu eğibu illa bi uzrin özürsüz olarak gelmemezlik yapmadım. Veya ancak özürle kayboldum, gelmemezlik yaptım. İkisi aynı manada. Ders mehma yekunil uzru yok yukbele Badel ane. Her ne kadar özür olsa da el ane şimdiden sonra asla kabul edilmeyecek. Yani istediğin kadar özür getirip özürlüğümden sonra gelmezlik yap. Artık miadın doldu manasına. Mehma da her ne kadar manasına yine iki fiili cazminden şart edat. Yedhulün nümanu Numan dahil olur, girer. Men cae meteakhiran felâ yedhul hatta yeste'zineh. Geç gelen, her kim daha doğrusu şöyle söyleyeyim, her kim geç gelirse, izin verilinceye kadar girmesin. Ennumanu en asifun. Ben üzgünüm. Rai tüké meşgulen seni meşgul olarak gördüm. Fede haltü hatta la eşgalike. Ve seni meşgul etmemek için, etmemek maksadıyla dahil oldum, girdim. İzin olarak girdim demek istiyor. Yetkül <gülüyor> mürakip yardımcı girer ve şöyle der: Haum ilanen mühimmen. Alın size mühim önemli bir ilan. Ha'un burada emir manasına isim fiil. Alın. Kuz manasına yani. Hadihi hamsetü küteyibatin müfidetin tahbihi kısasen İslamiyeten. Bunlar İslami kıssaları hikayeleri ihtiva eden faydalı beş kitapçık ilandan kastı o. Femen yakraha ve yecib anil es'ile tilvaridati fi ahiriha felehu caizetun Her kim onları okur ve sonlarındaki bulunan soruları cevaplarsa onun için mükafat vardır. Caizetun mükafat. Femen irade ay yeşterike fi hadihil musabaqati Fel yusajjil ismehu indi. Her kim bu müsabakaya, bu yarışmaya iştirak etmek ister, katılmak isterse ismini bana yazdırsın. Fel yusajjil. Tescilatı deriz yani tescil etme, sicil amiri benzeri şeyler oradan gelme. İbrahim ya şeyhu la nejitke fi mektebike fi kesirin nel al-ahyani. Xeynun Ahya'nın, ey Şeyh, çoğu zaman seni mektebinde büronda bulamıyoruz. <gülüyor> El muraqib in lam tajiduni fi mektebi, fas tajiduneni fi mektebi müdire. Şayet beni büronda bulamazsanız, müdürün bürosunda bulacaksınız. Ya Fadilat Şeyh'i, İnne Abdullah fi mektebi. Ey faziletli şeyh yani hocaya sesleniyor sınıfın hocasına. Ey hoca muhakkak Abdullah benim büromda. İnü tedara ileyke efe lehu bin duhuli. Şayet o sana iğtizar diyoruz buna. Özür beyan ederse özür bildirirse girmek için ona müsamaha gösterir misin? İzin verir misin? Elmler-i Evet. Ya chrucul muradı bu, muraküp çıkar. Ya Ahmetu İbrail ayet el varıdete dersi Öğretmen sözüne devam eder. Ey Ahmet, derste varit, derste bulunan ayeti oku. Ahmet, bade isti'adeti ve besmeleti, isti'aze ve besmeleden sonra, Ya yuhelledin amenu, in tensurullah yensurkum ve yusabit akdamkum. Muhammed Suresi 7. ayet. Ey iman edenler! Şayet Allah'a yardım edersiniz. Size yardım eder. Ve yak dağımınızı, ayaklarınızı sabit kılar. İbrahim mu? Limaza cüzimetil efalün varidetu fî hadihil ayeti ya fadileteş şeyhe. Ey faziletli hoca! Ey faziletli şeyh! Bu ayette varet fiiller Hangi sebeplerle niçin cezm olundu? İn tensuru, tensuru neden tensuru? Yani kum, yani surkum. Mesela bitu, bit müthabbit şeklinde cezm olundu ya onları soruyor. Elimderiz yani, in burada kuralı anlatıyor. Burayı iyi anlayın. Bu paragrafı komple iyi anlayın. Dersin genel özeti burada. İn edat şartın teczimu fi'leyni in şart edatıdır iki fiili cezmeder nahvu in tectehid tenca şayet çalışırsan başarırsın cümlesinde tectehidu in dolayı meçzum şart fiili tencahu şeklindeki yalın haldeki olması gereken fiil şartın cevabı olduğu için indi iki fiili cezmettiği için tencah şeklinde şartın cevabı olarak geldi. İkinci cümle in tezheb ile suğ'i hep me'ake şayet çarşıya gidersen seninle beraber giderim cümlesinde de tezhebu in'in in şart fiili olarak geldiği için de iki fiili cezmettiği için meczum geldi tezheb oldu. bu da şartın cevabı olarak geldi. İn'den dolayı Meczum geldi. Demek ki iki fiili cezmiden in şart edatı bu şekilde geliyor. Devam. Yusemmel evvelu fi'le şartı vel ahiru cevabe şartı İlki yani ilk muzarî fiil. Onu kasteder. Şart fiili diye isimlendirilir. Ve diğeri yani ikincisi şartın cevabı diye isimlendirilir. İn tecdehid tencahta tecdehid şart fiili Tencah, şartın cevabı fiil şeklinde. Ve fil ayetil kerimeti fiilü şartı tensuru ve cevabuhu yensur. Ve ayeti kerimede şart fiili tensurudur. Şartın cevabı ise yensurdur. Yensur kumdaki yensurdur. ve fiilü yüzebbit ma'tufun ala yensur. Yüzebbit şeklindeki fiil ise Yen su ra e, maatuf fiildir. Atıf arıdı zaten. Wow, görüyorsunuz. Ercu entekunu qat fehim İyice anlayanlar olmanızı umuyorum. Etestati o entezkura ayetin uchrâ tahvî in ya yasiru. Ey yasir, ini ihtivaden. Şeren başka bir ayet zikredebilir misin, söyleyebilir misin? Yasir naam Lahi, Evet Allah'ın yardımıyla Gale Teala Yüce olan buyurdu ki İn teudu neud El enfal 19 dokuz Enfal suresi 19. ayet Şayet dönerseniz Döneriz Teudu ne idi İnnen dolayı teudu oldu Neudu idi Şartı senin cevabı olduğu için Neud oldu Neudu idi aslı Elem deriz. ahsante aferin güzel yaptın. Eyyumkinuka en tezkura ayeten uhra ya nu'man. Ey Numan başka bir ayet zikretmen mümkün mü? Nu'man: Na' bi avnillah. Evet Allah'ın yardımıyla dedi. Galip Taala yüce olan buyurdu ki: Ve illa tagfirli ve terhamni ekum minel hasirin. Hud suresi 41. ayet. Şayet beni bağışlamaz ve rahmet etmezsen hüsrana düşenlerden olurum. Elim deriz, maşallah. İlla huna asluha in. len nafiyetu. Maşallah bu güzel bir örnekti gerçekten. İlla huna, burada illa. Onun aslı in ve nefila'sıdır. İn la idi. Ancak idgamdan dolayı illa. Hun. Ahmedu esemmete edevatun uhra. Tecizimu fi uleyni ya ustazı. Ey hoca orada femmete. Orada iki fiili cezmeden başka edatları var mı? Edevat edatlar. Elimdörüs in harfun. Evet in harftır. <gülüyor> Ve hunake aşeretü esmain tecizimu fi uleyni. Evet orada iki fiili cezmeden on isim vardır. Onların en mühimleri ehemmuha en mühimler en önemlileri şunlar men, ma, meta, eyne eyyü ve mehma altı tane sayıyor. Ehemmuha dedi ilki men, nahvu femen, ya'mel, mithale hayran, yera, yerahu zilzal suresi 7. ayet her kim zerre ağırlığınca hayır yaparsa hayır iş işlerse Yerahu. Onu görür. Ayetinde men iki fiili cezmeden edattır. Ya'melu şeklindeki şart <gülüyor> fiilini ya'mel diye cezmetti. Yerahu şeklindeki şartın cevabını yerahu diye cezmetti. İkincisi ma nahvu ve ma alu min hayri ya'lemhullah. Bakara 197 Hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ya'lem hu. Allah onu bilir. Cümlesinde ne? ma'nın şart fiili olduğu için meczum geldi. Tef'alû. Ya'lemu Şekline gelen şartın cevabında ya ya'lem hu diye geldi. Cezm olundu. Üçüncüsü meta nahvu. Meta tu safir. Her ne zaman sefer edersen yola çıkarsan yola çıkarım. Cümlesinde de Tusafiru ve usafiru idi. Tusafiru şart fiili, usafiru da şartın cevabı olduğu için ikisi de metadan dolayı cezmalındı. Dördüncüsü eyne Nahvu, eyne Teskun, Eskun. Her nerede ikamet edersen, oturursan otururum. Cümlesinde Teskun'u ve Eskun'u fiilleri eyneden dolayı birisi şart fiili diğer şartın cevabı olmasından dolayı cezm olundu. Ve kezirem ma telhaguha mezzayiditu littevkidi Çoğunlukla tekit için zayid bir ma ona ilhak edilir. İlhak olur. Dahil olur. Yani. Arkasına eklenir. Neye? Eyni'ye dahil olur. Eyni ma olur yani. Çoğunlukla ve bu da tekit için gelir. Mananın buradaki görevde de Fazlalıktır. Manaya bir şey katmaz. Nahvu Eynema tekunu yudrikkumul meutu Nisa 78 Her nerede olursanız ölüm size ulaşır cümlesinde eynema ma dahil olmuş manayı tehdit eden şart edatı iki fiil cezmeden şart edatı tekunu idi aslı mecmum olduğu için tekunu yudrikkum olacaktı yudrikkum Yudurik kum oldu şartın cevabı olduğu için eyu Beşincisi nahvu ey ye mucemin necit fil mektebeti neşterihi kitapçıda hangi sözü bulursak onu satın alıyoruz cümlesinde vecede yecidu necidu idi fiilin aslı cezmedici eyu Şart edatından dolayı şart fiili olduğu için necit şeklinde meczum geldi. Neşterihi şeklindeki muzarihi fiilde şartın cevabı olduğu için neşterihi diye meczum geldi. Altıncı ve derste anlattığı sonuncu edat ise mehmadır. Yani her ne manasına. Nahbu mehmategul nusaddik her ne söylersen tasdik ederiz, doğurlarız cümlesinde de tegûlü idi aslı mehmâdan dolayı meczûm tequl şart fiil olduğu için nusaddigu şeklindeki fiil ise şartın cevabı olduğu için nusaddik şeklinde meczûm geldi. ifhemu hadet derse ceyiden az önce söylediğimizi burada hoca tekrarladı. bu dersi iyice fehmedin anlayın. femen fehime hadet derse فَغَدْ فَهِمَا دُرُوْسَمْ كَثِيرَةً Her kim bu dersi fehm anlarsa muhakkak ki çokça dersi fehmeder anlar. Burada da dikkat edin şart edatım ben mazi fiilin başına geldi onu cezmetmedi. Sadece muzarifiyle cezmetiyor. Li <gülüyor> dersun اِدَافِيُنْ هَذَا mesae Benim bu akşam izafi ziyade fazlalık eksat bir dersim var. Femen erade en istifide, fel yahdur, vemen lem yahdur, fleyse bimeliyümün. Her kim istifade etmek, faydalanmak isterse hazır olsun, fel yahdur, hazır olsun. Her kim hazır olmazsa meliyum, yani kananan, elemedilen, eleştirilen değildir. Ahmet, kulluna se yahdur inşallah. İnşallah hepimiz hazır olacak. El müderris: Meta tetuna? Ne zaman gelirsiniz? Ahmedo: Meta teti? Ne'ti. Ne zaman gelirsen geliriz. Meta burada şart edat olarak geldi. Her ne zaman gelirsen ne geliriz. Ti ve neti idi. şart ve şartın cevabı olduğu için meczum geldi mehtadın olayı. Saatis saatis saati rabiyatin inşallah. İnşallah saat 4'te geleceğim. Ahmet fiyi faslin tecli neclisu hangi sınıfta oturacağız veya otururuz? Elmleriniz eyye faslin necit haliyen neclis fihi. Burada da gene eyu şart edat olarak geldi ve iki fiili cezmetti. Hangi sınıfı boş olarak bulursak Necidu Necit olduğu, Necilisu ise yine adını boyu neclis oldu onda otururuz. Hem ders olarak anlattı hem de konuşma arasında bu cümleleri kurarak uygulamalı gösterdi. Ecbanilesi Latiyeti gelen soruları cevap ver. Menillediğe ve usbu aynı iki haftadır. Gelmeyen, kaybolan kimdir? Men illezi ca'a müteahıran Geç e, olarak gelen kimdir? Ma zâ gâle lehul Müderris ona ne dedi? Fiyeyi saatin ye'til müderrisu lid dersin idâfiyyi Müderris, ekstra dersi için hangi saatte gelecek? Yekûnu şartı ve cevabı Şart ve cevap olur. Ne olur? Dört şey olur diyor. Onlardan birincisi el-evvelü imma mudari ayni, ya iki muzari olur. Şart ve cevabı, ya iki muzari olur, nahvu, ve in teudu neud. Şart, teudu cevabı, neud. ikisi muzari. Ve imma madiyeyini, veya ikisi mazi olur, şart ve cevabı iki mazi olur, nahvu, ve in ottum udna, isra 8. 8. <gülüyor> Şayet dönerseniz döneriz. Anasına. Ad yani ud'dan uttum ve udna. Üçüncüsü ve imma ma diyan fe mudari'an. Şart e, fiili mazi, şartın cevabı muzari olarak gelir. Nahvu men kane yuridu harsel ahireti nezit lehu fi harsi. Şura 20. Şura suresi 20. ayet. Her kim ahiret ekinini, ahiret dikimini isterse ona onun dikimin, ekimini ziyadeleştiririz, arttırırız. Cümlesinde şart fiili kâni olarak geldi. Şartın cevabı nezidu şeklinde muzari fiil olarak geldi. Ondan dolayı cezm oldu. Nezid geldi. Ve dör dördüncüsü ve imma mudari'an ve madiyen şart fiil olarak muzari'i şartın cevabı olarak mazi olur. Nahvu kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ee, sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kavli onun örneğidir. Men yekum leylete'l gadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ve hâza galilun. Bu az olmakla birlikte her kim kadir gecesini imanen iman ederek ve ihtisaben ve karşılığını Allah'tan umarak e, kıyamla geçirirse ikam ederse ona bağışlanır. Günahları bağışlanır, silinir. Hadisini örnek olarak verdi. Burada şart fiili yekumu şeklinde müzari fiil. Şartın cevabı ise gufire şeklinde mazi olarak geldi. Son kısmın özeti şart ve cevabın e, geliş şekillerine işaret etti. Her ikisi müzari de olabilir. Her ikisi mazi de olabilir. Şart veya şartın cevabı muzari olabilir, şart veya şartın cevabı mazi olabilir, karışıklı olabilir. Bu şekilde gelmesi azdır. Yani muzari olarak şart, mazi olarak şartın cevabı gelmesi azdır ama vardır neticede. Buraya kadar temariin kısmı kalsın inşallah.